Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil evvelin ve alakhirin, seyyidina ve senedina Muhammedun ve alihi ve sahbihi ecma'in ve men tabi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin amma ba'du fa a'lamu ayyuha al-ikhwan fa inna afdal al-hadith kitabullah wa afdal al-hadiy tabi yuseyidna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam beserr al-umuri muhtefatiha wa kullu muhtafin bid'atin fa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin wa sahibiha fi'n nar sallallahu alayhi wa Öyle yâkînen de filhâvâ sadakâ rasûlullâh fîmâ kâvâ el-evkemâ kâhîm Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı dünya ve ahirette cümlenizin üzerine olsun. <gülüyor> Peygamberimiz Efendimiz muhammed Mustafa sallallâhu aleyhi ve sellem Hazretlerinin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 Sa'ir Enbiya ve Nursel'in ve cümle Evliya Allah ve Mukarrabi'nin ve Haseten Ümmet-i Muhammed'in mürşitleri olan Sa'dat ve Meşayih-i Turuk-ı ruhlarına hediye olması için şu okuduğumuz hadis kitabını yazmış, telif etmiş olan gümüşahir Ahmet Siyahettin Efendi hocamızın ruhu için kendinden feyz aldığımız Mehmet sahip Kutku Efendimizin hocamızın ruhu için bu hadis-i şeriflerin bize kadar gelmesine emeği geçmiş olan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 mukaddemede okumuş olduğumuz hadis-i şerifinde buyuruyor ki İnne İsa'bın Meryem'e aleyhissalem ki hani yemşî alel -mâ. Meryem validemizin oğlu İsa aleyhisselam. Hani yemşî alel Suyun üzerinde yürüdü. Peygamber mucizeleri var. Su üstünde yürüdü. İncil'in tahrif olmamış ayetlerinde bu yazılı. Suyun üstünde yürüyebildi. Güzel. Fakat Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, böyle bir ziyade yakine, eğer yakini daha ziyade olsaydı, leme şafil hava, havada da yürüdü. Yani suda yürümek değil, havada da yürüdü. Şimdi burada şefte Gümüşhaneli hocamız.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 topluca verilmiştir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Ve Peygamber Efendimiz'in şerefinin bir efendim, neticesi olmak üzere onun ümmetinin üleması Beni İsrail'in peygamberleri gelir. Yani daha önceki ümmetlerin Peygamberleri derecesine mertebe olarak yükselmiş Peygamber Efendimiz'in ashabından kimseler vardır. Peygamber Efendimiz'in ashabından ve etbağından yani kıyamete kadar gelecek olan etbağından o kerametler kendisine ikram olunmuş kimseler vardır. Muhterem kardeşlerim keramet sözü üzerinde bu vesile ile biraz durmak isterim. Malum peygamberlerin göstermiş oldukları hare ade adet hadiselere insanları aciz bıraktığı için mucize adı verilmiş. Allah Allah diyor, pes diyor yani düşmanları, düşmanlarının kollarını, kanadızlarını kırıyor. Artık onun peygamberliğine itiraz edemeyecek bir hale geliyorlar. Ama Geliyor ama gene de inat edenler olabiliyor. Gene de inat edenler oluyor. Ebu Cehil'i efendim halkta yatırmış da üstüne çıkmış. Abdullah İbni Mesud hala inadından vazgeçmiyor. Yüksek yere çıkmışsın diyor. Göğsüne oturmuş ötekisi. Hala aşağıdan alay ediyor. Kafası kesilir. Çok yüksek yere çıkmışsın diyor. O kelime şehadet getir diyor. teklif ediyor. O çok yüksek yere çıkmışsın diye alay ediyor. Yani bu insanların Allah nefsine esir etmesin. Amin. İnsan nefsine esir oldu mu inadından vazgeçmiyor. Bu nefsi nasıl yapacağız da nasıl kurtulacağız bu nefisten bilmiyorum. Ebu Talip Efendimizin amcasıydı. Ona baktığı için Peygamber Efendimiz seviyordu kendisini. Efendimiz vefalıların vefalısıydı. Kendisine yaptı, yapılan iyilikleri unutmazdı unutmamıştı. Eski kendisine böyle yardımı olan herkese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 Evet, Peygamber Efendimizin elini değdiği yere ateş değmiyor ama öbür taraftan yine olan oluyor. Allah bizi nefislere esirletmesin. Şu dünyanın efendim fani alkışları, insanların fani beğenmeleri, bu dünyanın fani saltanatları, bu dünyanın fani efendim paraları, pulları, bu dünyanın kaymakları, börekleri, baklavaları, hepsi geçer. Hepsi geçer ve görüyoruz. Allah gözümüzün önünde de numuneler gösterip duruyor başka ülkelerin şahları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 nasıl gidecek Rabbimizin üzerine? nasıl cevap verecek? Nasıl cevap vereceğiz? Bizim de her birimizin, kim bilir nice kusurlarımız vardır. Ben buyurdum, buyruğumu tutmadım derse Mevlam, ben ne cevap vereyim diyor Yunus. Biz nasıl cevap vereceğiz? Yani bir doğru düzgün Rabbimiz'e güzel bir ibadet mi ettik? Güzel bir fedakarlık mı yaptık? Şu nefsimizi tepeleyebildik mi? Her şeyi Allah rızası için yapabildik mi? Zikrinde, şükrinde daim olabildik mi? Başka insanlara faydalı bir iş yapabildik mi? İşte emrimiz geçiyor. Allah imanımızı kuvvetleştirsin. Efendimizin şefaatine nail eylesin. Amin. Dinin aslını görüp anlayıp ona uyarak sonunda pişman olmayacağımız bir daha gidelim diyor millet. Millet ne burada bilmem ne ya. Yani. Allah bizi Büyük kimse aldanıyor. Halbette Adem'den kardeşlerimiz, Adem Aleyhisselam'ın kardeşlerimiz var. Ömür sürdüğü gibi, ömür sürüp, ömrü hayırlı geçirip, sonunda pişman olmadan, oh ya Rabbi çok şükür, Müsterihin senin yolunda yürüme, İlhamdülillah, sana geldiğimden de memnunum ya Rabbi diye, isteye isteye gitmek, böyle cennet müjdelerini ala ala gitmek nasip eylesin. Amin. İnne ızzamel cezai ve ızzamil belâi ves sadmetu ulah ve inna allaha iza habba qamani bitelahu rabbi enfele rıta ve saha ikinci hadisi şerif Tirmizi'de Hasan diye tavsiye ettiği hasen-i diye tasnif edilen olan bir hadisleri Enes radıyallahu anhu'dan Peygamber Efendimiz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 Yunus Emre'nin bir garip şiiri vardır. Diyor ki, ''Kem dürür yoksulluktan nicelerin varlığı, bunca varlık var iken gitmez gönül darlığı.'' Varlıktan daha, yokluktan daha sıkıntılı bir durumdur. Yani insanın varlığı var, her şey var ama gönülde bir sıkıntı var, bir türlü gitmiyor.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 Ne, ne Allah'ın gücüne gidecek işler işledim. Ne acayip reaksiyonlar gösterdim. Hani nerede kaldı senin Müslümanlar? Hiç sabretmedin. Neler neler söyledin. Bunu be, bula bula beni mi buldun ya Rabbi. Değil mi bula? Olacak iş mi? Neler duyuyoruz Allah? Allah musibet vermesin. Bir sabırlı bir bir şey sabur edecek bir hal geldiği zaman da dilimizi bozdurmasın. Çıktırmasın. Edepsizliğe diye. İlk günler öyle laflar gebeledim, evledim de biraz e, saçmaladım, kabul ediyorum. İki gün sonra yola geldim. Geçmiş olan. Geçmiş olan. Artık sen o sabırdan ecil alamazsın. Darbe küt diye çarptığı zaman sabredebilseydin o zaman ecil alacaktın. Peygamber Efendimiz bir kadının yanından geçiyor. Yanında sahabesi var. Kadın saçını başına yolluyor. Bir felakete uğramış. Feryat, figan, bağırma, çağırma, ileri geri. Yanına kadar gitmiş Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, Ya hatun, sabır ilk geldiği zaman olur. Ey franca demiş, sen benim başıma ne belalar ne büyük sıkıntılara uğradığından haberdar mısın, aklın başında mı, ne, nasıl söylüyorsun bunu, neler dediyse. Efendimiz bakmış, ilahlanmayacak hali yok. Sessizce yürüyüp geçmiş gitmiş. Arkadan sahibesinden, o gruptan olan birisi gelmiş, kadına demiş ki, seninle konuşan bu zatı muhteremin kim olduğundan haberim var mı senin? Yok demiş. Bu demiş Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi, sallallahu aleyhi ve sellem. Ya öyle mi? Peşinden koşmuş hemen. Koşmuş yetişmiş. Ya Resulallah kusura bakma edepsizlik ettim. Sizin Peygamber Efendimiz olduğunuzu bilememişim, bilemedim ondan böylesi. Diyor ki sabır ilk vurduğu zamandır. Yani sonra kıymeti kalmaz. Yani ondan sonra salgı eder ama imtihan orada işte tam.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 Evet, benim bir sıkıntım var ama elhamdülillah vücudum sıhhatte, afiyette. Bak şu kardeşimin ayakları tutmuyor, bakacak kimsesi yok, kazancı yok, maaşı da yok. Benim hiç olmasa emekli maaşım var. Neyse yani böyle bir kendisinin avantajlarını düşünecek, daha kendisinden daha dertli, daha belalı insanlara bakacak. Benim halime hamdolsun diyecek. Bu bir teselli vesilesi olur. Sonra insan sabrettiği zaman çok cevap alır arkasından. O da değişir. İstesen de durmaz zaten. Dünyanın dünyanın işi değişmektir. Bir hal bir had üzere durmaz. Bir zamanın zengini bir zaman sonra fakir olur. Bir zamanın fakiri sonra zengini olur. Sıhhatli hasta olur, güzel çirkinleşir, genç ihtiyarlar. değişir dur. değişir. Sabretmek lazım. Sabır ilk darbenin geldiği zamandadır ve inna allaha izehabbe kavmen ibtelahum.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 Suyu getirmişler, tam içecek. Allah bir melek göndermiş, bir çarptıkmış kanadını melek, su bardağı dökülmüş, içememiş, o sırada da ruhunu teslim etmiş. Anamca, suyu da içememiş yani. Öbür taraftan, Allah'ın düşmanı, azılı bir kafir, o ölecek, efendim, olmadık, mevsimin, o mevsimde olmayacak olan bir meyve istemiş. Canım. Diyelim ki, efendim yaz gününde kış meyvasını istemiş. Veyahut o beldede de olmayacak bir meyva istemiş. Aman getirim buraya yetiştirin diye emir olmuş. Melekler getirmişler onda zıkkımlanmış. Onu yemiş öyle olmuş yani. O zamanın peygamberlerinden bir tanesi demiş ya Rabbi ben bu işi hiç anlayamadım. O sevgili kuluna bir su içilmedi. Bu düşmanına ta nerelerden meyva tedariki oldu getirildi onu da zıkkımlandı. Demiş onun cennette de bir derece daha yükselmesini istedim. O'nun da cehennemden bir derece daha, daha da açık çukura düşmesini istedim. İşte böyle. Bu dünyanın işleri böyle biraz Allah'ın kanunu, biraz acayip. Sevdiği kulu iptilalara uğratır. Sıkıntı gelir, malına gelir, bedenine gelir, Efendim, çoluk çocuğuna gelebilir. Sabreder, Ya Rabbi bunu sen şey yaptın, şifa isterme Ya Rabbi, beni kurtar Ya Rabbi yani dua eder. Dua ettikçe samimiyeti artar, kulluğu ilerler.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 ''Ve men sakata, terehüs sakatı. Kim de kızarsa, ''Kudamı gelecekti başıma, bilmem ne diye severan isyan ederse, ona da Allah'ın gazabı kızgınlığı gelir. Rabbimiz imtihanları, imtihanlara uğratmasın, zayıf kullarız. Halimiz ortada, ilk kur talebesi gibiyiz. Öyle yüksek imkanları nasıl bakacağız, bize kolay sorular sorsun Rabbimiz. Kolaylıkla şöyle, onları cevaplandırmak nasip eylesin. Ve aleyke selam, tahiyyetül mevda. İza leki ehadukum ehakku felyekul es selamü aleyküm rahmetullah ve 3. hadis-i şerif Hayır. selamlaşmayla ilgili geldi. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki: "Ve aleyke selam evet. tahiyyetül Yani bir kimseye "Aleyke selam" diye bu tarzda selam verirsen, "Aleyke selam" diye selam verirsen bu ölülerin selamıdır. Ölülerin selamıdır.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 Sahihun diye bildirilmiş bir hadis-i şerif. İnne kılazda cildel kâtilis neyni ve erbaîne zira'en bidirâ'i cebbar. Ve inne tırsehu nislu uhudin. Ve inne meclisehu min cehenneme mâ beyni mekkete vel medine. Cehennemde her şeyin ebadı büyüyecek. Ölçüleri büyüyecek, azametle Bu Buyuruyor ki,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 Cehennemdeki oturak yeri, oturduğu yer mabe Mekke'te vel Medine. Mekke ile Medine arası kadar büyük olacak. Koca azametli bir şey olacak. Her taraflar cayır cayır yanacak. Katranların azapların, telakitlerin içinde. Bir alamet bir şey olacak yani. Allah cehenneminden azad eylesin. Lütfu ile cennetine dahil eylesin. Hem de ilk girenlerle. ''İnne Fatımete ahsanat tarcaha Allahu ve zürriyetaha alennar.'' Taberani'den ve daha başka kaynaklardan, müstedrekten efendim, Ebu Zer radıyallahu anh rivayet etmiş, oralara kaydedilmiş ve efendim, müstedrekte Direk'te sahil denmiş bu hadisi şerife. İbnül Cevzi Cevzi'de mevzu demiş. Manasını ilk önce şey yapalım, Fatıma Peygamber Efendimiz'in mübarek kızı. Fatıma ahsanet Ferciha Meryem Validemiz gibi efendim haysiyetini, şerefini, özünü, namusunu en güzel tarzda korudu. Allah onu haram kıldı ve zürriyet-i Ondan gelen neslini haram kıldı. Alemler, cehenneme. Yani o güzel ahlakı sebebiyle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 o hanbeli şeylerindendir efendim alimlerindendir. Birazdan şahitleri var bu işin başka yerden delilleri var diyor. Elbette Peygamber Efendimiz'in o mübarek fakize şeyi, kızı cennete girecek. Cennet hatunlarının efendilerinden olacak.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 Facire bir kadının fıskı fücuru, yani kötü huylu, edepsiz bir kadının edepsizliği, günahkarlığı efendim, ne gibidir? Kefücuru elfi facirin, erkeklerden bin tane faciri fıskı fücuru kadar şiddetlidir. Onun bir tanesi bin tane erken yapamadığı fıskı fücuru meydana getirir. Kadın kötü oldu mu mahvedur cimiyatlar.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 O kız anasından babasından kaçıp İstanbul'a artist olmaya gitmiyor mu? İşte onun sen elinden kaçırdın mı? Elinin arasından cıva gibi süzülüp kaçtı gitti mi? Hadi bakalım toparlayabilirsen toparla cemiyetin ucunu. Cemiyet darmadağın gider. Efendim, açık oturumlar yapıyorlar, toplanıyorlar, bilmem neleri topluyorlar, yazarları topluyorlar, bilmem çizerleri topluyorlar, ne yazarlar, ne çizerler bilmem. Topluyorlar efendim ne olurmuş? Gençlere soruyorlar. Ya sen Kimeye soruyorsun? Onun ne? aklı bir karış yukarıda o genci. Gence soru sorulur mu? Efendim bence çıplaklık müstehcen değildir. Sıf, edepsiz. Sen ne dersin? Daha çocuk. Aklın başka yerdesi. Bir karış yukarıda. Belki beş karış yukarıda. Belki evinde tepesinde. Çocuğa şey sorulur mu? Hadi sor bakalım. işini. Her her işini evdeki küçük çocuğa sor da yap bakayım. Çocuğun aklıyla, ipiyle kuyuya inilir mi? Gazetici gidiyor ona soruyor. Gel bana sorsana. Sormaz, yanaşmaz, yanaşmaz. Sakandayım.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 anasının, kız kardeşinin yanlış yola gittiğini görmüş. Ondan sonra o da sapıklı yolunu şey yapmış. E ne olmuş sonra? <gülüyor> Televizyon çalarmış. Video çalarmış. Televizyonun, videonun filmlerini çalarmış. İlk önce o müşkeşen filmleri kendileri seyreder, kendisi seyredermiş. Gazetelerde okuyoruz bunları. İbret yani. Öyle ibret ki yaz hemen bir şey Tamam anlatsın. Kendisi seyredermiş. Seyrettikten sonra eline tabancayı alıp hadi gidermiş ev basma. Haltı ondan sonra başlıyor. Hani seyrettin. Hani şey yaptın. Dolce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 Kendi gibi bilirler bu hepsi. Bilirler de kitaplara yazıyorlarmış ki mecmane yazmış ki Osmanlıyı seks mahvetti. Madem Osmanlıyı seks mahvetti diye mecmane yazıyorsun sen Türkiye'de seksin mahvetmesi için mi çıkartıyorsun bunu? Bak kendi ağzıyla nasıl yakalanıyorsun? Kendi mecmane yazmış Osmanlıyı seks mahvetti. Peki sen niye seksi şimdi körüküyorsun? Seksüel yayınları, porno yayınlarını niye körüküyorsun? Sen, sen o işi bilmişsin Şimdi ondan köyükür. Efendim filanca profesörü sorduk da işte bilmem 20. asırda gelicilik mi ilerlik? Sen sus. ilerici, ilerici ilericilik hiç senin yaptığın şeyle ilgili değil. Neyse. Evlatlarımızı güzel Müslüman kadın yetiştirelim. Kız evlatlarımızı. Müslüman yetiştirelim. İyi yetiştirilirsek 70 tane sıddık gibi. Ebu Bekle sıddık gibi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 o namaz başı ötesi en güzel örtündür seni. O güzel tesettürün en güzel kıyametindir. En, en güzel süsü ziynetindir seni. E efendim işte ben süslenmeyince efendim dışarı çıkmayınca işte evde kalmak. Falan. Kalmazsın ya. böyle şey olmaz. Arayıp bulurlar. Altını nasıl yergin altından kazıp arayıp buluyorlar. Elması nasıl arayıp buluyor? Öyle arayıp bulurlar. Ben sokaklarda gezen, dairelerde çalışan çok kadın bilirim. dememiştir çok kadın bilirim bakın. Allah'ın hikmeti. İlkokuldan ayrılan çocuk kadın evlenmiştir de dairelerde okuyan evlenmemiştir. Evlenememiştir. Koca bulamamıştır. Çünkü itimat etmemiştir şey adam. Ya benden evvel başkasıyla konuştuyla demiştir. Konuştuysa demiştir. Varmamıştır bir yanına. bunları anlatmamız lazım. Güzel numuneleri ortaya koymamız lazım. Yaşlı aklı başında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 cinsi sapık bilmem ne, işte o kadının çocuğu olur. O kadının çocuğu öyle olur. İşte gazete. İsterkeniz getiririm. Fotokopisini bir daha bir hafta getiririm. Böyle yayarım. Şurada bu duvardan karşı duvara kadar fotokopileri yapıştırırım buraya görürsün. Aa. Haram yedirme. Aman evladına abdestsiz süt verme. Aman evladının efendim şeyine dikkat et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 Adam bir bakmış, Allah Allah, bu zamanda yani böyle bir çocuk, bu kadar namuslu, haram ve helallı düşünen bir insan efendim aklında hemen bir oyun gelmiş aklına, demiş, helal etme. Şartım var, demiş. Ne ee, demiş, her şey, razıyım, boynunu bükmüş, ne yapsın? Helal et, diyecek. bir kere ısırdı ya, nefse uydu, bir kere bir hata işledi ya, helal et, dedi. benim demiş, kör, kötürüm, topal, efendim, sağır bir kızım var, demiş, onu alacaksın, demiş, evde, demiş. Kimse almaz onu, demiş hem kör, hem kötürüm, hem topal, hem sağır, her türlü arızası var, onu alacaksın. E alayım demiş. Ne yapsın Artık elmayı ısırdı, helal ettirecek. Düğünleri olmuş, hiç görmedi kızı. Kör, kötürüm, topal, sağır bir kızla karşılaşacak. Bir de bakmış ki karşısında bir dünya güzeli. Dönmüş geri, Çıkmış kayınpederin karşısına, demiş ki bir yanlışlık oldu galiba. <gülüyor> demiş, hani kör olacaktı, kötürüm olacaktı, sağırda şeydi söylediğiniz.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 Öteki türlü ailelerden de gazetelere malzeme çıkar. Allah bize, evlatlarımızı şu ahir zamanın fitrelerinden korumak nasip etsin, güzel yetiştirmek nasip eylesin. İnne fukara el-müslimin yüzeffune kema yüzefful hamam fe yukalü lehum kifu lil hisab fe yakulüne vallahi ma terekna şeyen muhasebu bihi Fe yekulullahu azze ve celle sadaka ibadi feydkhuluna cennete qabla nase bi seb'in amah. rivayet edilmiş bir hadis-i şerif fakirlere müjdeli. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem inne fukara el müslimin, müslümanların fukarası yoksulları fakirleri yüze fule veyahut yezifuna kemâ yeziful hamam. Kuşların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 Hesabı yapacak bir şey bırakmadık dünyada. Bir şeyimiz yoktu ki. Elimizde bir şeyimiz yoktu. Ömrümüzü Rabbimiz'in ibadetine tahsil ettik. Para toplamadık. Gelene harcadık. Bir hesap edecek bir şeyimiz yok ki. Helalden kazandık. hayrımızı hasenatımızı yaptık. Geride bir şey bırakmadık. Bir hesaplık bir şey yok. Feyekuyullahu Azze ve Celle aziz ve celul olan allah Teala Hazretleri meleklerine buyurur ki sadaka ibadi. Okullarım doğru söylediler. Bırakın onları.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 Hocaların hepsinin açlıktan ölmesi lazımdır. Dünyada hoca kalmaması lazım Hiç de öyle olmamıştır yani. Hiçbir zaman öyle olmamıştır. Allah'a kanaatini denemek için çöle gıdasız yanına su almadan çıkmış gitmiş insanlar vardır. Yani rızkı nasıl olsa verecek diye rızık onlara da gelmiştir. O bakımdan helalinden isteyin. Bilin ki sizin rızkınız da sizi arayıp duruyor onu aradığınız gibi, sizin rızkınız da sizi arıyor. Helalinden kesbetmeye çalışın. Helal yoldan alma çalışın. İki yoldan gelebilir. Sağdan gelir, soldan gelir. Sağdan gelirse helalden gelir, soldan gelirse haramdan gelir. Gelen miktar aynıdır. Bugün 500 lira kazanacaksanız 500 lira gelir. İki ihtimal çıkar karşınıza. Birisi haramdan, rüşvetten, bilmem neden. Birisi helalden, meşru yoldan. Harama hı derseniz, yan cebime koy derseniz,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 her gün yeniden İslam'ın gerçek kaidelerini, imanın hakiki kanunlarını öğrenelim imanımıza göre yaşayalım böyle adı Müslüman olup da işi kafir olan, kafirlerin işi gibi gibi yaşayıp da sözde Müslüman olan insan olmaktan şu paçayı kurtaralım Allah-u Teala Hazretleri bize dinde fakih olmayı nasip eylesin rızasının yollarını görüp anlamayı, bulmayı, sezmeyi nasip eylesin sevdiği işleri yapmayı nasip etsin Hasılı, huzuruna sevdiği, razı olduğu, yüze ak, anlı açık kullar olarak varmayı nasip eylesin. Bu hürmeti esra ve suretil Fatiha. <Gülüyor> Dehru ala Muhammed ve alihi ve bi Emma acizane nâçizane yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, taatlerimizi Okumuş olduğumuz ilimleri, müzakereyi, ölümümüzü, hatmi hacegârımızı, kardeşlerimizin okumuş olduğu Kur'an-ı Kerim hatimlerini, zikirlerimizi, tesbihatımızı Ya Rabbi, lutfunla keremine kabul eyle. Amin. ikramına, ihsanına, eltâfına vesile eyle. Amin. Ya Rabbi, hasıl olan ücuru mesubatın mislini evvelen ve haseten,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 Şehit sevapları vaat olunmuş. Bizi o sevapları alanlardan eyle. Amin. Sünnetini ihya edenlerden eyle. Amin. Ümmetine hizmet edenlerden eyle. Amin. Ümmeti Muhammed'e faydalı olmayı nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, Peygamber Efendimiz'in pak âlinin temiz ashabının, cümle etbaının ve ahbabının ruhlarına da ikram eyle. Sa'ir enbiyah ve mürselin ve cümle evliyaullah ve mukarrebinin ve bilhassa ümmet Muhammed'in mürşitleri olan Evliyaullah, Veresey-i Enbiya, Saadat ve meşahituruk Turku Aliye'mizin erbağına <gülüyor> hediye eyledik, vasıl ile <gülüyor> eyle. himmetlerine <gülüyor> teveccühlerine bizlerin nail eyle. <gülüyor> ya Rabbi, ahirete göçmüş olan analarımızın, babalarımızın, kardeşlerimizin, evlatlarımızın,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 Efendimiz'in sünnetini ihya etmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, ümmeti Muhammed'e faydalı işler yapmamızı nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, ümmeti Muhammed i Muhammed'i aziz eyle. Amin. İstilaya uğramış Müslüman beldeleri kurtarmayı bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, mazlum, mağdur, esir kardeşlerimizi esaretten, gazilden, zulümden halâs eyle. Amin. Ya Rabbi, senin dini ve dünyanın her yerine yaymayı bizlere nasip eyle. Amin. Ezansız yerlere ezanları götürmeyi nasip eyle. Amin.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 senin yolunda malımızla, canımızla cihad etmemizi nasip eylim. Ya Rabbi son nefeste buyurun. İman ile Kur'an ile Resulullah'ın cemalini göre göre Cennetteki köşklerimizi, makamlarımızı müşahede ede ede ruh teslim etmeyi Amin. bize rahatsız edin. Ya Rabbi kabirlerimizle cennet bahçeleri eyle. Amin. Bizleri cehenneminden uzak eyle. Amin. Cennetine izin.